Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuthan Uygar Özeski. Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 98 gün kaldı. Earth Policy Institute'un son raporuna göre 21. yüzyılın ilk 10 yılı sıcaklıkların kaydedilmeye başlandığı 1880'den bu yana geçen en sıcak 10 yıl oldu. 2005 en sıcak yıl olurken 2007 ve 2009 ikinciliği paylaştı. Gelmiş geçmiş en sıcak 10 yılın 9'u geçtiğimiz son 10 yıl içinde yaşandı. Sıcaklık artışı da hızlandı. Şu anda Dünya 1900'lerin başında olduğundan ortalama 0.8 derece daha sıcak. Bu artışın 3'te 2'si ise 1970'ten sonra gerçekleşti. Bu kadar küçük sayıların koskoca Dünya'ya hiçbir şey yapmayacağını düşünenleriniz olabilir. Ama unutmayın bunlar ortalama değerler. Artışlar uç değerlerde çok daha fazla. Gezegenimiz o kadar hassas ki aslında tepki vermeye çoktan başladı. Buzulların erimesi, hava olaylarının değişmesi, mevsim döngülerinin değişmesi bunun en basit göstergeleri. Sıcaklık artışı dünyanın her yerinde de eşit yaşanmıyor. En çok etkilenen Kuzey Kutbu. 2007, 2008 ve 2009 Kuzey Kutbu'nda en az buz bulunan yıllar oldu. 2500 bilim insanından oluşan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC de böyle devam edersek 2100'de ortalama sıcaklık artışının 6.4 dereceyi bulabileceğini ve kuzey kutbunda 10 yıl içinde buzsuz yazların yaşanmaya başlanabileceğini açıklayan kaynaklar arasında. Stockholm Çevre Enstitüsü'nün araştırmasına göre Birleşik Arap Emirliklerinde kıyılardaki yerleşim bölgelerinde yaşayanların %90'ı gelecekte iklim değişikliği nedeniyle evsiz kalabilir, sular altında kalabilir. Ayrıca 2100'e kadar Dubai'nin ...tamamı sular altında kalabilir. Deniz seviyesinin 3 metre yükselmesi dahi... ...kıyıların tamamen sular altında kalması anlamına geliyor. Torunlarımızın bizim bildiğimizden... ...çok daha farklı bir dünyada büyüyeceğini bilirken... ...hala harekete geçmemek mümkün mü? Bu arada geç de olsa... ...tehlikenin farkına varanlar oluyor. Amerika'nın iklim değişikliği elçisi Todd Stern bağlayıcı olmayan Kopenhag mutabakatının yakında bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini söyledi. Ancak bunun için Birleşmiş Milletler üyesi büyük sanayileşmiş devletlerin yani büyük güçlerin 2020'ye kadar karbon salınlarını azaltım planlarını açıklaması gerekiyor. Bunu da Ocak ayı sonuna kadar yapmalılar. Çünkü bağlayıcı bir anlaşma umudu 29 Kasım 10 Aralık 2010 tarihlerinde Meksika'da yapılacak iklim konferansına kaldı. Başbakan Erdoğan'ın kulakları sivil toplumdan yükselen çağrılara tıkalı gibi. Türkiye ne yazık ki nükleer santral konusunda hala Rusya ile görüşüyor. Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile toplantı gerçekleştirdi. Ardından iki ülke ne olduğu henüz anlaşılamamış ve açıklanmayan bir belge imzaladılar. Erdoğan, altyapı çalışmaları tamamlanınca projeye hızla başlayacaklarını açıkladı. Oysa ki santral projesiyle ilgili olarak daha önce Danıştay iptal kararı vermişti. Hükümet son 3 yıldır sivil toplumun, Mersin ve Sinop'ta yaşayan vatandaşların, bilim insanlarının tepki ve kaygılarına dikkate almıyor. Planların tartışıldığı demokratik bir ortam yerine kapalı kapılar ardında gizli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler Türkiye'nin geleceğini belirliyor. Üzerinde anlaşılan ve imzalanan belge henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu gizlilik, bu işin arkasında başka işler var mı sorusunu ister istemez gündeme getiriyor. Yenilenebilir enerji kanunu geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşüleceği gün geri çekilmişti. Gerekçe olarak ise hükümetin temiz enerjilere teşvik sağlayamayacağı belirtilmişti. Ancak aynı hükümet devlet ortaklığından hazine garantilerine kadar her türlü imkanı kirli nükleer enerjiye sağlamaktan bahsediyor şu anda. Tüm bu teşvikler bizim vergilerimizden yani bizim cebimizden sağlanacak. Kendi cebimizdeki parayı kirli enerjilere yatırmalarını istemiyoruz. Yoksa bu parayla yenilenebilir enerjilere destek sağlanarak sürdürülebilir bir gelecek mi yaratmak istiyoruz? Eğer siz de nükleere hayır, temiz enerjiye evet demek istiyorsanız www.ilovenukleere.org'a girin ve sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 98 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes.